Nasıl bakıyorsak öyle görüyoruz değil mi sevgili dinleyiciler? Etrafımızda gördüğümüz her şey, gözümüze taktığımız gözlüğün rengi neyse ona boyanmış olacak kendiliğinden. Hoş bir nükteyi aktarmak, anlatmak istiyorum sizlere Erzincan dolaylarında yaşamış olup eskilerden olanlar belki hatırlayacaklardır. Piri Sami isminde biri yaşardı. Bir gönül sultanı, herkesin sevip saydığı bir Allah dostu Piri Sami Erzincanlı Hazretleri. Bir gün Piri Sami talebeleriyle yürürlerken yakında bir yerde tarlada çalışmakta olan bir kadıncağız bir türkü tutturmuş. Hani sıkıcı işleri yaparlar köyde bazen kadınlar. Rutindir böyle kaldırırsınız indirirsiniz, kaldırırsınız indirirsiniz falan. Can sıkıntısını gidermek için bir türkü tutturmuş. Basbayağı türkü işte. Fakat türküyü söylerken Pir-i Hazretlerinin yakından geçtiğini fark etmediği için rahat davranıyor. Neden sonra fark edince iyice mahcup oluyor. Talebeler de onu utandırıyorlar. Söylediği türkü şu. Al elmanın beşini, topla eteğin peşini, ben yalınız yatamam, verin benim eşimi. Sözler gayet, efendim harca alem, çok derinlik göstermeyen sözler gibi. Ya ne yaptın işte pir Hazretleri buradan geçiyordu, ayıp olmadı mı filan dediklerinde. Kadın da iyice mahcup olmuş iken pir Hazretleri meseleye hemen el koyup diyorlar ki, Üzmeyin kadıncağızı, o bize nasihat etti. O bize nasihat etti, bizi uyandırdı, iyilik yaptı, ayıp bir şey olmak şöyle dursun. Efendim bu türkünün sözlerinde nasihat olacak ne var diye sormuşlar. pir Hazretleri buyurmuşlar ki, Dedi ki, Al elmanın beşini, e beş vakit namazı dikkatli dedi. Topla eteğin peşini, yani kefeni kol koltuğun altında, kefeninle beraber gidiyor gibi git, öyle yürü, öyle yaşa, ölümü unutma demeye getirdi. Ve sonra dedi ki, ben yalınız yatamam, verin benim eşimi. Yani kabirde yalınız yatmak iyi olmaz, amellerle beraber kabre girmek lazımdır, dedi. Sevgili dinleyiciler, ne söyleyenin, ne dinleyenin asla murad etmediği manaları, Pir-i Sami Hazretleri hem etrafındakilere bir güzel bakış açısını öğretmiş oluyorlar, hem de onlara nasihat etmiş oluyorlar, kadıncağız da mahcubiyetten kurtarıyorlar. Benzer şekilde hatırlayacaksınız, bir büyük gönül sultanı yine talebeleriyle ders ile meşgullerken açık havada işlet meclisi kurmuşlar. Kayıkta birileri böyle şımarık davranışlar yapıyorlar. Ee, helal olmayan şeyler içiyorlar filan. Onların durumları hoca hocalarını üzdü diye düşünerek talebeler efendim şunlara bir dua edin de yani gitsinler filan sizi üzüyorlar filan gibi bir talepte bulunuyorlar. O gönül sultanı şöyle dua ediyor. ''Ya Rabbi bu kullarını burada güldürdüğün, neşelendirdiğin gibi ahirette de onları neşelendir.'' Talebeleri fevkalade şaşırıyorlar tabii. Hayır dua ediliyor çünkü. Halbuki yapılan terbiyesizlik, büyük bir saygısızlık yapılmış. Biri yanda hayır dua var. Ama çok geçmeden o işret meclisindeki delikanlılar ellerindeki şişeleri, kadehleri kırıp... ...göz yaşları içinde tevbeyle o büyüğün yanına gelir, elini öperler ve talebesi olurlar.'' Öyle ya, ahirette de gülmek neye bağlıdır? Dua kabul olmuştur. Sevgili dinleyiciler, nasıl bakarsak öyle görüyoruz. Etrafımızdaki birçok hadise aslında ya üzücü değil ya o kadar üzücü değil ya da üzücü ise bile perdenin arkasında bir güzellik var ama sabretmek lazım. Hani büyük şair Sabit'in dediği gibi: Sonar vereceğimü meblu bin tehi peymaneden sonra. Döner vefki murad üzre felek. Amma neden sonra?